Medine'ye geldiğinde yaşı küçüktü. Yani Mekke'den Medine'ye geldiği zaman İbni Seyyad'ın yaşı küçüktü. İbni Kesir Rahimahullah bildirdiğine göre o Müslüman olmuştur. Oğlu Umare'de tabiinin büyüklerindendir. İmam Malik Rahimahullah ve başkaları Umare'den hadis rivayet etmişlerdir. İmam-ı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 İbni Hacer rahimahullah ise el Isabede Zehebi'nin bu sözünü naklettikten sonra şöyle diyor: Oğlu Umar'e Said bin Musayyeb'in arkadaşlarından hayırlı bir Müslümandır. İmamı Malik ve başkaları ondan hadis rivayet etmişlerdir. Devamında İbri Sayyad ile ilgili hadisleri verdikten sonra şöyle diyor: Kısaca İbni Sayyad'ın sahabe olduğu söylenemez.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 Ancak Allah Resulü ve Vesselam e, vefat edinceye kadar Müslüman olmayıp sonra Müslüman olduysa o zaman onu sahabe kabul etmeyiz. Ancak o tabiinden olur. Çünkü Resulü ve Sellem zamanında kafirdi. Ancak bu e, İmam-ı Zehebi'ye göre ve İbni Kesir'e göre yani onun Müslüman olduğunu söylüyorlar. Ancak bu kesin değil. İbn Hacı Rahim diyor ki e, onun oğlu Umare var. Diğer e,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 Kendisinden rivayet edenler, bir de ondan rivayet edenler var. Dahak bin Osman Huzami, Malik bin Enes ve diğerleri İbn-i Ma'in ve Nese'i. O sikadır demişlerdir. Ebu Hatim hadisi sağlamdır demiştir. İbn-i sikadır, hadisi azdır demiştir. Malik bin Enes ise üstünlükte onun önüne, önüne kimseyi geçirmezdi. Evet,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 haddini aşma dedi. Bunun üzerine anh, Ya Resulullah vesselam, beni bırak da şunun boynunu vurayım dedi. Omar <gülüyor> hazır her an boynu vurmaya gerçekten bu haberler çok işitiyoruz. Diyor ki beni bırak ey Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani bana müsaade et ben onun boynunu vurayım. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ona dedi ki Eğer o deccal ise sen onu öldürmeye muktedir değilsin. Lütfen dikkat ediniz. İbn-i Sayyad deccal midir değil midir? Ayy S.A.V. onun boynunu vurmak isteyince, Ömer anh diyor ki, eğer o deccal ise, sen onu öldürmeye muktedir değilsin. Eğer deccal değilse, onu öldürmek de onu öldürmekte senin için hiçbir hayır yoktur dedi. Ve bu hadis Buhari'de geçmektedir arkadaşlar. Buhari'nin sahihinde geçmekte Cenais babu ize aslama sabi fi mat hal yusalli alayhi ve la yurad ala babında geçiyor. Yani işte onun üzerine namaz kılınması veya çocuğun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 İki yalan söyleyeni ve bir doğru söyleyeni görüyorum dedi. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onun işi kendisine karıştırılmıştır. Onu terk ediniz buyurdu. Bu hadiste Müslimin fiten ve eşvetü ve bâbu zikri İbni Seyyad yani İbni Seyyad babında geçiyor fitneler ve eşvet e, kıyamet ta, e, alametleri bahsinde geçmekte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 Annesi Resulullah'ı görünce Aleyhisselatü Vesselam diyor ki ya safi oğluna sesleniyor. İşte bak Muhammed diyor Aleyhisselatü Vesselam. İbn-i Sayyaz suratle sıçrayıp ayağa kalktı. Bunu bunu duyunca hemen ayağa kalktı. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yanında bulunanlara dedi ki şu kadın oğlunu o halde bırakmış olsaydı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 İbni Sayyad'ın halinde bir bir bir şeytanlık var ancak ancak bir gizem de var. Yani netleşmemiş, böyle naf nas ile ortaya çıkartılmamış, apaçık bir şekilde ortaya çıkartılmış bir hali yok. Hadis Buhari'de geçiyor. Ebû Zer radıyallahu anh şöyle diyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam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 Duhan suresi 10. ayet şöyle buyuruyor orada. Fertakib yevme te'ti semâ'u biduhânin mubîn. Şimdi sen göğün açık bir duman çıkaracağı günü gözetle. Şimdi sen göğün açık bir duman çıkaracağı günü gözetle. Müsnet'te İbn Omar radıyallahu anh rivayeti şu şekildedir.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 Ee, peki diyor nasıl ağladı doğduğunda bir aylık çocuk gibi ağladı diyor Allah aleyhissalatü vesselam içinden bir ayet tutuyor tabiri caizse zihninde bir şey tutuyor o da şu <gülüyor> şimdi sen göğün açık bir duman çıkaracağı günü gözetle vesselam, bu ayeti zihninde tutuyor ki İbn-i bunu bilecek mi Ayşe teyze selam. Bunu ona sorunca senin için bir şey tuttum diyor içimde. Nedir bil bakalım. O da diyor ki duh, duhtur. Yani duh, duhtur. Duh ne? Yani duhan. Arapça duhan yani duman demek istedi. Ancak mi için duh dedi devamını getirtmedi. E İbrik diyor ki çünkü diyor cinler kesik kesik konuşurlar. Yani duh der duh han demek için biraz geçer. Vehut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 Böyle bir kimsedir. Deccal bahsini iyi anlamak için İbn Sıyyad'ın tanınmasında faydalı. Ölümü nasıldır? Ölümünü de değinelim. Cabir radıyallahu anh şöyle diyor. İbn Sıyyadı Harre olayında kaybettik, bulamadık. Dikkat edin. Bu çok önemli aslında. Yani bu söz sahih ise, bu söz sahih ise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 İbni Umar ve Ebu Zer'den Ebu Zer de Umar radıyallahu anh gibi onun deccal olduğuna yemin etmişlerdir. Kim? Cabir ve İbni Umar, Ebu Zer bunlar yemin ediyorlar. Diyorlar ki İbni Sayyad deccaldir. Ve yemin ediyorlar. La u Ekber. Tabiinden olan Muhammed bin Munkadir şöyle diyor rahimahullah ben Cabir bin Abdullah.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 Bunda bir yanlış olsaydı mutlaka itiraz ederdi. O itiraz etmediği için biz de yemin ederiz diyorlar. Buhari'de geçiyor ve Müslim'de geçiyor bu hadis. Nafi Rahimullah şöyle, şöyle demiştir. i̇bn Hamar şöyle diyordu. Vallahi i̇bn Sayyad'ın deccal olduğunda bir şüphem yok. Vallahi i̇bn Sayyad'ın, kim söylüyor bunu? İbn-i radıyallahu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 Ondan sonra İbnü Sa'id İbni Sa'id ile karşılaştı ve onu kızdıracak bir söz söyledi. Kim İbnü Hamar radıyallahu anh. Kimi kızdıracak bir söz söyledi? İşte bu e, İbnü Sa'id ile karşılaştığı onu kızdıracak bir söz söyledi. O da bundan dolayı yolu dolduracak kadar şişti. Böyle bir şişti. Daha sonra İbnü Hamar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 Niçin onu kızdırıyorsun? Ondan ne istedin? Sen bilmiyor musun ki Allahu Teala <gülüyor> ve selam o ancak kendisini kızdıracak bir öfkeden çıkar dediğini duymadın mı? Hadis Müslim'de geçmekte Fiten Eşratu's Saa babu Zikr yani yine kıyamet alametleri ve İbn bahsinde geçiyor Müslim'de.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 asla ölmeyecek diye haber vermişti. İşte bugün o söyledikleri gibidir dedim. Sonra konuştuk ve ondan ayrıldım. Bir süre sonra bir kere daha İbni Sayyada atladım. Gözü dışarı fırlamış haldeydi. Ben ona senin gözün bu gördüğüm şeyi ne zaman işledi diye sordum. İbni Sayyad ben bilmiyorum dedi. Ben yani e, İbni Hamar Göz senin başında olduğu halde sen onu nasıl bilmiyorsun dedim. İbn-i Sayyad Allah dilerse onu senin şu asanda da yaratır dedi. Ve eşeğin burnundan çıkardığı ses gibi şimdiye kadar işittiğim en şiddetli sesi genzinden çıkardı ve arkadaşlarımdan bazısı benim ona yanında bulunan bir değnekle vurduğumu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 bir öfkedir. Yani o bir öfkeden çıkacaktır dedi. İbn-i Sayyad ise insanların kendisi hakkında söylediklerini işiterek bundan çok büyük bir üzüntü duyuyor. Bu kısma dikkat edelim. İbn-i Sayyad insanların kendisi hakkında söyledikleri ne yani deccav olduğuyla ilgili söylediklerini işit, işiterek bundan çok büyük üzüntü duyuyor. Ve kendisinin deccal olmadığını savunuyordu. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın deccal hakkında söylediği özelliklerin kendisinde bulunmadığını söyleyerek delil getiriyordu. Nitekim Ebu Sa'id el-Hudri radıyallahu an şöyle diyor. Demin demiştik İbni Sayyad'ın hali de veyahut e, dedik Abu e, Sa'id'den gelecek hadis var o, o, orada açığa çıkacak dedik. Bakınız ne diyor? Allah onlara razı olsun. Ebu Said el-Hudri. Biz hacılar ve umreciler olarak yola çıktık diyor. Beraberimizde İbni Said yani İbni Sayyad da vardı. Bir menzilde konakladık. İnsanlar ayrı ayrı yerlere dağıldılar. Ben onunla beraber bir yerde kaldım diyor. Yani Kim?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 Ve devamlı diyor ki ya Ebu Sa'id Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'in hadisi kendisine gizli kalmış kimse olsa da siz ensar topluluğuna gizli kalmamıştır. Yani diyor ki ya Ebu Sa'id Allah Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'in hiçbir gizli hadisi yoktur. Eğer varsa da bu ensar topluluğuna değildir. Çünkü ensar topluluğuna Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'in söylediği hiçbir şey gizli kalmamıştır. Yani ya bu Said sen de sen de Ensar'dan birisisin. Dolayısıyla sen de Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın haber verdiği haber verdiği hadislerden haberdarsın." dedi. Ve devamla "Sen Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın hadisini en iyi bilen insanlardan biri değil misin?" dedi.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 kısır olduğunu söylemişti. Halbuki sen de bilmektesin ki ben çocuğumu Medine'de bıraktım. Biliyorsunuz onun oğlu da dersin başında söylemiştik böyle muteber e, ve e, Umare isminde bir oğlu var. Umare Sa'id bin e, pardon ismi evet Umare e, oğlu da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 فِتَنْ وَاِشْرَةُ السَّاعَةِ بَابُ İbn-i Sayyad e, i̇bn Sayyad babında geçmektedir. Şimdi Başka bir rivayette İbn-i Sayyad Ebu Said'den şöyle demiştir. E, İbn-i Sayyad Ebu Said radıyallahu anh şöyle demiştir. Vallahi ben şimdi onun nerede bulunduğunu çok iyi bilmekteyim.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 bulmazdım. Yine aynı şekilde Müslim'de geçmekte bu hadis. Ayrıca İbnü Sayyad hakkında gelen bazı rivayetler daha vardır ki e, konu uzamasın diye onları buraya almadık. Çünkü İbnü Kesir, İbnü Hacer, El-Askalani ve diğer muhakkik alimler rahimahumullah bu rivayetlerin senetleri zayıf olduğu için bunları kabul etmemişlerdir. İbnü Sayyad hakkında gelen hadisler alimlere karmaşık gelmiştir.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 Ondan hadis rivayet etmişlerdir. Osman radıyallahu anh şehit edildikten sonra Şam'a gitti. Oradan Kudüs'e geçti ve Hicri 40. yılda vefat etti diyor İbnü'l-Hacer Tahribü't-Tahzib'te. Evet Allahu Teala celle senâhu diyor ki ben sizi bir korkudan dolayı toplamadım. Fakat sizleri şu sebeple topladım. Temimü'd-Dari Hristiyan bir adam idi. Geldi, beyat edip İslam'a girdi.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 dediler ki ve işte nihayet bizi senin yanına gönderdi o kıllı hayvan dediler. Ee, deyince o kişi diyor ki bana Beysan'ın hurma ağaçlarından haber verin. Beysan'da Ürdünde bir kent olduğunu söyledik. Havran ve Filistin arasında ve hurmalıkları çok bir yer. Ancak, ancak Yakut diyor ki burayı defalarca gördüm içinde iki cılız hurma ağacından başkası yoktu. Bu da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 Fatıma binti Qais radıyallahu anh şöyle dedi Resulullah ve vesselam bunları söyledikten sonra elindeki değneği ile minbere dürterek ve Medine'yi kastederek işte bu taybedir işte bu taybedir işte bu taybedir buyurdu yani Medine'yi kastederek Allah vesselam, elindeki değneği ile mimberi dürttü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 Hatta kendisi de Aisset meslem diyor, diyor Temim'in bu sözü hoşuma gitti. Zira o benim size de Celden Medine'den ve Mekke'den olmak üzere söylediğim hadislere uygun düşmüştür. Yani Aisset meslem diyor ki Temim ed-Darî radıyallahu anhâ verdiği haber Mekke'de iken veya Medine'de iken Deccal ile ilgili size söylediğim haberlere uygun düşmüştür. Haberiniz olsun ki o Şam denizinde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 فِتَنْ وَاَشْرَتُ السَّاعَةِ Yani babu, kıssat-i cessâse. Cessâse kısası babında geçmektedir. i̇bn Hacer rahimahullah diyor ki bazıları Fatıma Birlik Kaysa'da Allah'ın hanım bu hadisi tek başına rivayet ettiği yanılgısına düşmüşlerdir. Bu doğru değildir. Bu hadisi onunla birlikte Ebu Hureyre, Aişe ve Cabir radıyallahu anhüm rivayet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 aslında, bilmiyorum, şimdi biz haberleri naklettik ancak alimlerin bununla ilgili görüşleri var, bununla ilgili yorumları var. Ne diyorsunuz, Musa abi, şey yapalım mı, yani peki ne anmayacağız bu böyle birbiriyle çelişki gibi görünen, yani İbn-i Sayyad'la ilgili hükmümüz ne oldu ben onlara haber verdim.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 Eğer şimdi paylaşacaksak e, müsaade isteyelim üç ders olmuş olacak. Yani bir e, biraz daha tabii herhalde konuşacağız. Bunu öyle görünüyor. E, olur mu yani bir bir mola verip tekrar sonra alimlerin bu konularla ilgili görüşlerini aktarıp ondan sonra e, i̇bn hayat Sayyad bahsini kapatırsak olur mu arkadaşlar? Heh, tamam inşallah. Tamam. E, Allah sizden razı olsun e, bu haberler bunlar e, şey çok önemliydi bence casase hadisi çok önemliydi e, bunu dikkate almak gerekiyor ve bütün bu en, cem, beynen nusus dediğimiz yani nasların arasını cem ederek bir sonuca ulaşmak gerekiyor Allah en iyisini bilendir e, Allah'u alem 22. ders diyeceğiz Allah'u alem Allah sizden razı olsun şimdilik Selam aleyküm ve rahmetullah ve barakatuh.